Mehveş Evin ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan ekonomi ekoloji programından herkese günaydınlar. Bu hafta stüdyoda ekonomi ekoloji programcılarından Pelin Cengiz ben. Ee, bu hafta programı tek başıma e, gerçekleştireceğim. Bir e, konuğumuz olacak biraz sonra. E, Telefon attığımızda. E, bu hafta e, geçtiğimiz günlerde e, gündeme gelen e, Mersin de, e, inşaatı devam eden Akgüyü Nükleer Santralı'nın e, inşaat sırasında e, iki defa e, çatlak meydana gelmiş olması iddialarını e, konuşmak istiyoruz. E, telefon hattımızda e, Bir Gün Gazetesi'nden e, yazar e, ve özellikle nükleer enerji alanında e, yazdığı yazılarla e, tanınan bilinen Özgür Gürbüz var. E, Özgür günaydın. Günaydın Pelin. Teşekkür ederim davetim için. E <gülüyor> biz de teşekkür ederiz e, katıldığın için. E, şimdi biz tabii öteden beri bu Mersin'de e, inşaatı e, süre gelen e, Akkuyu nükleer Santralı ile ilgili pek çok şey yazdık, söyledik, anlattık. Fakat e, gelinen noktada elbette bu nükleer e, santralın yapılmaması, Türkiye'nin bu işe hiç girmemesi e, gerektiğiyle ilgili pek çok şey söylendi. Nükleer enerjinin her anlamda gerek ekolojik gerek ekonomik e, açıklaması dan sorunlarıyla ve başımızı açacağı dertlerle ilgili fakat gelinen noktada geçen yıl bu inşaat başladı ve ilginçtir geçen hafta aşağı yukarı sanıyorum bir 10 gün kadar oldu. Türk gazetesinde bir e, haber e, yer aldı belli ki e, bir, bir sızdırılmış bir haber çok da fazla detay yoktu içinde ancak geçen sene Temmuz ayında 2018'in e, yaz aylarında e, Akkuyu nükleer santralının inşaatı devam ederken burada iki kez e, çatlak meydana geldi ve bu çatlağın e, giderildiği yazıyordu bu haberde. Fakat nasıl giderildi? Kimler tarafından giderildi? Ne tür önlemler alındı? Bunlara dair hiçbir detay yoktu bu haberde. Veya çatlak neden oluştu onu da söylemedi. Onu da tabii ben. yani bir... Asıl bence kritik olan yerden bir tanesi o. Evet. Şimdi tabii o gün bunu da hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ee, seçimlerinin e, iptaline ve tekrar e, yapılmasına karar verdi e, Yüksek Seçim Kurulu. Ve o günün o e, siyasi toz dumanı içerisinde bu konu e, ister istemez gündemde e, bulması gereken e, yeri bulamadı. Daha sonrasında tabii ilgili e, taraflar bu konuyla e, öteden beri e, konuşan, bu konularda açıklama yapan insanlar hemen tabi yazılar kaleme aldılar, açıklamalar yaptılar. Fakat e, çok e, kamuoyunun gündeminde yeterince e, yer bulamadığını düşündüğümüz e, bir konu bu. Şimdi istersen bu e, çatlak haberiyle başlayalım. Daha sonra Akkuyu NGS'nin e, burada inşaatı devam ettiren e, şirketin e, bazı açıklamaları oldu. E, bunlar üzerine biraz konuşalım. Ama esas e, bu çatlak meselesi sen baktığın yerden nasıl görüyorsun? O haber önümüze düştüğü andan itibaren sen ne düşündün? Nasıl değerlendirdin? Bununla başlayalım. Aslında ne yazık ki bizim hani bu korktuğumuz her şey başımıza gelir ya. Hı hı. İşte yıllardır sen de yazıyorsun bu konularda. Ne söylediysek oluyor. Nükleerin yıllarca pahalı olduğunu anlatmaya çalıştık tüm Türkiye'ye. Ama başta nükleeri savunan o enerji uzmanları, artık sözde enerji uzmanı mı demeli, ne demeli evet. bilmiyorum. Bunlar hep ucuz, ucuz, çok ucuz, hidroelektrikten bile sudan ucuz hı hı. E, diyorlardı. E, ne zamanki inşaat başladı, anlaşmalar imzalandı bir baktılar ki nükleer gördüğünüz her şeyden daha pahalı. Evet. Yani şu anda e, kurduğunuz bütün santrallerden, doğalgazdan bile şikayet ediyoruz ya, ondan bile pahalı. Hı hı. E, bunu gördük. E, yıllardır yine aynı şeyleri yazıyorduk. Ya bakın Çernobil tek değil. E, bu nükleer kazalar sık sık olabilir. Her yerde meydana gelebilir. Çünkü insan e, işin içinde ve teknolojide mükemmel değil diyorduk. Fukushima oldu. Evet. E, ve yine bunu inkar ediyorlardı. E, burası yapılırken de, yani Akkuyu'daki inşaat yapılırken de bir şey çok önemli. Bu ÇED raporuna biliyorsunuz itiraz edildi. Hı hı. İtiraz edildi Danıştay'a gitti. Avukat İsmail Atal hani demeçlerinde gazetelerde bulabilir dinleyiciler. Çedi itirazları sırasında özellikle zeminin dayanıksız olduğunu birkaç kez vurguladı. Yani buraya uzmanların itirazları vardı zaten bu konuda. Hı hı. Şimdi buradan bakınca işin geldiğimiz noktaya o zaman daha endişeleniyorsunuz. Çünkü bir uzmanlar var hani bu işin doğru olmadığını, zeminin uygun olmadığını... Burada bu beton dökmenin e, temel atmanın zor olacağını söyleyen uzmanlar var. Bunu Danıştay'a kadar iletmişler. Hı hı. Raporlar yazmışlar. Ve şimdi e, tam da orada işte beton dökülürken çatlak olmuş. Çatlaklar hatta diyorlar haberde. Evet. E, sonra ikinci kez e, bu bir kez tamir edilmiş ama olmamış. Sonra bir daha tamir edilmiş. Hı hı. E, tayak gelmiş kontrol etmiş her şey tamam diye bir haber görüyoruz. Şimdi bu anlamda birincisi... Büyük endişem benim burada. Ee, o yüzden de bu çatlağın neden olduğunu, e, zeminden mi kaynaklanıyor, yanlış bir beton mu kullanılıyor, yoksa bu işi yapanlar bu işi bilmiyor mu? Yani Hı -hı. bu üç tane nedenlerden biri herhalde. Evet. Bunu bilmemiz lazım. Biz bunu bilmediğimiz, bize bu konuda açıklama yapılmadığı gibi e, bu çatlağın 10 ay önce olması da bir endişe kaynağı. Evet. Yani on ay önce çatlak oluyor, bir şekilde haber Biz bunu buradan öğreniyoruz. Şimdi bu da şeffaflık denen hani nükleer santral yapmeyi niyetiniz varsa olmazsa olmaz kuralınız şeffaflığın da ihlal ihlali demek. Ee, bu anlamda da bence ciddi bir endişe var çünkü ya işte olası bir küçük sızıntıda e, sizin ruhunuz duymayacak. Bu şirketin e, bu şirketi kontrol etmesi gereken işte nükleer düzenleme kurulu oldu kurumu oldu şimdi. Evet, ondan da bahsedeceğiz birazdan ee, evet. tabi. Yani onların da Buralarda size bilgi vermesi lazım, her şeyi açık yapması lazım. Burada bu sınavı geçemediler. Hı hı. Yani 10 ay önce bir çatlak oluyor. Ben bunu gazeteden haberden mi öğrenmek zorundayım? Evet. Sizin bu konuda detaylı bilgi vermeniz gerekmez miydi? Böyle yaptık, şöyle oldu, bunlar olur, olmaz. hani Bunları söyleyeceksiniz ki biz de inceleyeceğiz. Hatta daha da doğrusu ki acilen yapılması gereken de şu anda o. Akkuyu'daki o güvenlik tedbirleriyle kimsenin sokulmadığı alana gerçekten bağımsız uzmanların girip istedikleri kadar inceleme yapmaları O sırada inşaatın durdurulması ve bu işin netleşmesi lazım Çünkü siz deprem fay hattına 30 km ötede bir nükleer reaktör yapıyorsunuz Betonda şüpheleriniz var hani 7 şiddetin büyüklüğünde bir depreme gerek yok Evet. Belki daha küçüğünde bile bu çatlaklar daha ilerleyecek sorun yaratacak. E, Kamuoyunun rahatlatmaları gerekir eğer rahatlatabiliyorlar. Evet şimdi burada hemen arka arkaya e, iki açıklama e, geldi. Bir tanesi sanıyorum o gün içerisinde e, haberin e, gündeme düşmesinin hemen ardından geldi ve e, inşaat işte e, burada güvenlik gereklerine uygun bir şekilde ve e, takvime uygun bir şekilde. Ya biz bunu yani Akgün Lükleer inşaatında gecikme var mı yok mu diye sormuyor veya kamuoyu bunu merak etmiyor. fakat o açıklamanın içinde bu ifadeler yer almıştı ve aslında çatlağa dair de pek bir şey yoktu içinde. Sonra aradan aşağı yukarı yine bir hafta geçti. Bu sefer de bu çatlak meselesini yalanladı. İşte haberler gerçeği yansıtmamaktadır gibi bir açıklamayla yine aslında altı doldurulmamış bir açıklama yapıldı. Bir Bunlar... Rus Haber Ajansı'na yapıldı bu açıklama bu arada. Ha, evet. İkincisi. Evet. Yani Akko'yu nükleer AŞ Türkiye'de kurulmuş tamam Rus şirketi %100 hisseli. Ama açıklamayı Türkiye'deki kamuoyunu yapmayı bile ihtiyaç duymuyor. Hı hı hı. Evet, <gülüyor> Bunu evet, Rus evet, ajansı evet. RIA Novosti'ye yapıyor. Evet. Ee, ve tabii bütün bunlar nükleer gibi son derece e, kritik bir e, yatırım. E, şu anda inşaat aşaması e, sürüyor. 10 e, ay önce meydana geldiği iddia edilen iki kez meydana geldiği iddia edilen çatlaklar var ve bununla ilgili şu anda aslında herhalde yapılması gereken şeffaf bir sürecin işletilmesi, kamunun bilgilendirilmesi ve inşaatla ilgili soru işaretleri giderilene kadar burada inşaatın askıya alınarak gerekli denetimlerin gerçekleştirilmesi herhalde yapılması gerekenler bunlar değil mi? Çok doğru söylüyorsun Pelin. Ee, şimdi bunları söylerken hani biz gazeteciler olarak belki şöyle e, anlaşılmasın. Hani nereden söylüyoruz bunu inşaatın durdurulması diyoruz değil mi? Hı hı. Ee, bağımsız denetçi diyor. ya Çünkü dünyada örnekleri var. Evet. Ee, ben size en çarpıcı olanı Finlandiya'dan. Tabii o, lütfen. 3 nükleer reaktöründe neler oldu onu anlatalım çok kısa bir şekilde. Bu Avrupa'nın en gelişmiş nükleer reaktörü olacak diye pazarlanan bir reaktördü. Fransızların. Hatta o zaman nükleerden çekilmemişti daha. Siemens'le beraber ortak girişimiydi Finlandiya'da. 1600 MW gücünde Avrupa basınçlı su reaktörü. Ee, yani çok iyi pazarlandı, ucuz olacak, her şey çok güzel olacak diye <gülüyor> böyle pazarladılar. Ee, ve bu reaktör inşası sırasında Finlandiya'daki gerçekten bağımsız olan o danışma kurulu, <gülüyor> düzenleme evet. kurulu sık sık inşaatı denetledi. E, tasarım hataları buldu, yapım Hı. hataları buldu. Ya Bir tane reaktörü adeta birkaç kez yeniden yeniden baştan yaptırdılar. Ve bunun sonucunda nükleer reaktör 10 yıl gecikti. Evet. Hala da bitmiş değil inşaat. Bitmedi, Hala da evet. durmadan gecikme haberleri geliyor. 10 yıl gecikmenin şirkete maliyeti 5 milyar avroyu geçti. İnanılmaz bir rakam. 5 milyar avro. Evet. Şimdi e, bağımsız denetim bu yüzden önemli. Ben bu Hı. soruyu hep soruyorum. Türkiye'de nükleer düzenleme kurumu kurdunuz. Kime bağlı? Cumhurbaşkanlığına. Evet. Tayek de eskiden Enerji Bakanlığı'nın altındaydı. Bunlar da zaten yine, yine hükümetin altında. Bu kurum ben aslında <gülüyor> e, nükleer denetleme kurumuna geçmeden evvel e, ben sana bu meselede e, Taek'in e, rolünü sormak istiyorum. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu. E, o da çok sessiz. Yani bu nükleer e, denetim e, kurulumu oluşturduğu için mi e, Taek e, geri planda e, kaldı? Mesela Taek neden sessiz ve e, sence bu çatlak e, meselesinin e, TAYEK'in e, kontrolünde giderildiği gibi bir açıklamanın içinde böyle bir cümle var. Burada sence ne oluyor yani Tayyip'in rolü nedir bu meselenin içinde? Ya açıkçası ben daha doğru, doğru düşündüğümü söyleyeyim. Hı hı. Yani bu işi Türkiye hiçbir şekilde aslında kontrol edermiş gibi yapıyor. Evet. Yani bu Rusların nükleer santrali, e, mühendisleri Rusya'dan, teknolojisi Rusya'dan, onun para verilmiş denetçisi Fransa'dan, bir başka nükleerci, onlar da Sinop'a biliyorsunuz. Bu işleri hevesleniyorlar. Areva, yani burada evet. e, ya Fransız bir şirket bu. Aynı şirket değil ama ha, yine Fransız. Denetleme şirketi. Evet hmm. denetleme hmm. şirketi. Hmm. Şimdi bunlar bu işi götürüyorlar. Yani Türkiye'de zaten nükleer santral inşaatında çalışmış bir nükleer mühendis var mı? Kaç tane var? Hani kaç tane hangi yetkili buraya atanmış? Demin söylemek istediğim de oydu. Yani Türkiye'de Finlandiya'daki bir sorun bulunsa bir nükleer mühendis veya ta ekim başındaki yetkili çıkıp ya kardeşim siz bu nükleer reaktörü 2023'e yetiştirmeye çalışıyorsunuz hani seçim telaşı Hı -hı. yüzünden ee, orada kullanacaksınız bunu malzemeyi ee, bir seçim propagansı olarak. Ama evet. bunun iki sene gecikmesi lazım. Biz bu işleri yanlış yaptık diyebilir mi sence? Hı -hı. Doğru. Bu Yani 5 milyar euro zara edeceksiniz ama bu proje bekleyecek diyebilir mi? Evet. Şimdi asıl sorun burada. Yani Tayek dediğiniz işte Gazi Emir'den sabıkalı. Doğru. Gaziye 1'de ne yaptı Tayyip de şimdi burada Akkuyu'da neyi durduracak neyi söyleyecek bize Hiçbir bakın yetkili tayek diyor ki hani Tayyip'in denetiminde yapıldı diye basına açıklamasına geçiyor Ya Bir yetkilinin adı yok bir yetkili kamuoyuna çıkıp gaz, evet. e, basın e, açıklaması yapmıyor basın toplantısı yapmıyor Akkuyu nükleer şey diye bir şirket var Rusların e, hangi yetkilisi var kim var Hiç kimse hı hı. gerçekten böyle bir bağımsız medyanın falan karşıda çıkmış değil bütün haberlerini işte Rus Haber Ajansı'ndan Andol Ajansı üzerinden Yazılı basın açıklamalarıyla geçiyor Geçiyorlar soru soramıyorsunuz hı hı. Sorgulayamıyorsunuz ve bu insanlar Burada nükleer santral yapıyor Yani artık insanların bir yerde Buna ciddi bir ses çıkarması lazım İşte seçim telaşı falan bir yerlere gidiyor ama Bu inşaat Kör topal devam ediyor yani bunu biraz hatırlatmamız lazım galiba. Doğru. Evet. Yani şimdi tabii bu basına e, sızmış kısmı sadece çatlak meselesi. Şimdi o çatlakla birlikte belki başka bir takım arızalar da var orada ve bunların hiçbirinden haberdar değiliz. Şimdi burada e, kritik mesele esas tabii e, konuşmak istediğimiz ve e, biraz da üzerinde durmamız gereken e, mesele e, çok ilginç. Bu çatlakların e, geçen yıl e, Temmuz ayında meydana geldiği o Habertürk'te yayınlanan evet. e, gazete de yer aldı e, ilginçtir geçen sene Temmuz ayında e, resmi gazetede e, yayınlandı bir e, kanun hükmünde kararname ile bir nükleer düzenleme kurumu kuruldu e, bunu yani e, ve Türkiye'de nükleer enerji ile ilgili tek e, yetkili kurum haline geldi doğrudan Saraya bağlı e, bunu da söyleyelim. E, doğrudan... e, bypass edildi zaten. Bir evet bu, bu şekilde. Evet yani tamamen e, yönetimde yer alan isimlerinin e, Cumhurbaşkanlığı tarafından e, atandığı e, bir kurum. Şimdi bu kuruma e, sence niye ihtiyaç duyuldu? Tabii elbette çok net neden ihtiyaç duyuldu ama bunu biraz e, açalım istiyorum ben ve e, bu kurumla e, Türkiye'nin bir e, nükleer enerji e, yönetebilecek olması mümkün mü? Ya bu sanıyorum herhalde yurt dışında da olan o bağımsız denetleme kurullarına veya işte kurumlarına e, uygun bir e, karşılık olsun diye kuruldu ama Türkiye'de bağımsız olmadı çok net ortada yani bütün e, şey yönetmenine baktığınızda cumhurbaşkanına bağlı olduğunu biliyorsunuz. Hı hı. Bir de daraltılmış bir e, kurum evet. işte beş kişilik bir kuruldan e, oluşuyor. Onların hepsi cumhurbaşkanıca atandı. Hı hı. Kişilerin zaten e, yani ne kadar yeterli oldukları da tartışılır. Orada da çok detaylı şeylere girmeyeyim ama işte kimya <gülüyor> mühendisi var, elektrik mühendisi var, e, kamu yönetimi uzmanı var. Mesela nükleer mühendis görmedim ben. Ben de görmedim, evet. E, yani bu çok ilginç bir şey. Şimdi bu radyasyonda sizi uyaracak kurumdan bahsediyorsunuz. Hani kaza olduğunda ne yapılacağını söyleyecek kurumdan bahsediyorsunuz. Evet, e, Tabii ki altlarında belki nükleer mühendisi olacak ama işin başında bir nükleer mühendisi yok. Şart mı? Değil. O kadar ben diploma fanatiği hiç olmadım ama hı hı. E, hep böyle sanki tanıdık, bildik, e, işte kontrolde olacak isimlermiş gibi geliyor bana. Asıl sorun orada. Evet, eski AKP'li bir takım milletvekillerinin oğullarını evet, görüyoruz bu yönetimde. İki tanesi i̇ki öyle. tanesi öyle, evet. Birisi eski Tayyip Başkanı zaten o da kimya mühendisiydi. Atandığında da böyle bayağı soru işaretleri vardı. Hani Türkiye Atom İnerci Kurumu'nun başına niye bir kimya mühendisi geliyor hmm. diye. Neyse hmm. evet, yine bilgileri sorgulamayalım. Bence o biraz eski bir bakış açısı. Yani biliyorsa <gülüyor> tabii ki yapar bu işleri. Evet. Ama e, şunlardan dolayı sorgulayabiliriz. Mesela bu kurum, kurum kurulduğundan beri bir sürü olay oluyor Türkiye'de. Mesela Kisir Köyü'nde skandal oldu. Evet. Doğru. Yani orada radyasyon var. Ee, i̇nsanların içme suyunda radyasyon çıktı. Ne yaptı nükleer düzenleme kurumu? Ne Çok yaptı? Çok doğru, evet. Hiçbir şey yapmadılar, hiçbir şey. Türkiye Atomik Atom Enerji Kurumu ne yaptı? Yani elde rapor var. Radon çıkmış, 24 katı normal olması gereken sınır değerin 24 katı. Köyde insanlar şu anda radonlu su içiyor. Aydın'ın Kesir Köyü'nde. Ne Hı -hı. yapıyorsunuz? Ya yani şimdi buradan... Burada hiçbir şey yapmayan nükleer düzenleme kurumunun 30 milyar dolarlık bir nükleer santral projesini denetlemesi hem de zaten işin içinde olduğu yani bir projeyi taraftar olduğu bir projeyi denetlemesi mümkün mü? Değil. Demek ki Türkiye'de hani bir göstermelik işte bizim bağımsız kurumumuz var. TAYEK'ten de farklı çalışıyor. Sadece bu konuya uzman. Yani radyasyonun nükleeri inceliyor diye bir şey kuruluyor. Büyük ihtimalle Atom Enerji Ajansı'na yani bunlar gösteriliyor. Evet. Ama... İçeriğine baktığımızda ne yazık ki bir karşı karşıyayız. Ve bu sınavda, bu çatlak sınavı da aslında nükleer düzenleme kurumu da çatlattı bence. Yani evet. artık ona da kimse güvenmez. Çünkü 10 gün olmuş. Kurumdan bir açıklama duyduk mu? Hayır, evet. Hayır. Yani, yani... Türkiye'de Enerji Bakanı'ndan bir açıklama duymadık. Nükleer düzenleme kurumundan bir açıklama duymadık. Tayek'ten bir açıklama duymadık. Bu işi yapan Rus şirketi, yani bu işten para kazanacak Rus şirketi herkes adına konuşuyor Türkiye'de evet doğru. yani tra trajedi yani bu, bu böyle bir nükleer ihalenin düzgün olması nükleer santral projesinin düzgün olması mümkün değil benim gözümde artık evet, ee, evet. ve bu yüzden gerçekten de senin de demin altını çizdiğin gibi yani buranın kapıları açılmalı e, inşaat durdurulmalı ve bağımsız denetçiler gerçekten güveneceğimiz işte TUMOP'dan e, belki dünyadan da getirilebilir hani bu işi bilen ama Hı -hı. nükleere işte ne karşı ne taraftar hani Bilim insanı gözüyle bakan insanlar buraya gelmeli ve herkesin hani rahatlayacağı bir denetim yapılmalı burada. Bu olmadan artık bu nükleer reaktör işinin güvenli olması Hı. mümkün değil. İnsanların buna güvenmesi mümkün değil. Ne kadar itiraz etseler bence... E, Haklıları var. Evet. E, şimdi tabii bu burun noktada e, bu Japonya'da meydana gelen Fukushima e, nükleer felaketinden de e, hatırlatma yapmakta fayda var. Oradaki aslında 2011 yılında meydana gelmişti bu e, kaza deniyor da kaza değil tabii insan eliyle yaratılmış bir felaket bu. E, tamamen aslında e, denetimsizliğin sonucunda oluşmuş bir e, ki yani sen daha iyi bilirsin e, dünyada meydana gelmiş e, irili ufaklı e, nükleer kazaların çok çok büyük bir kısmı insan hatalarından kaynaklanan bir takım kazalar ve bunun altında da gizlenenler tabii çoğu hem kendi ülkelerinde hem uluslararası kamuoylarında yeterince gündeme gelmemiş hatta hiç gündeme gelmemiş gizli kalmış perde arkasında bir takım kazalar var ve bu Fukushima davası devam ederken burada Japonya'da hem siyasal iktidar o dönem ki ve hem de e, santralın işletmecisi olan TEPKO şirketi e, felakete sebep olan tedbirleri almamaktan birlikte e, sorumlu tutuldular. Tabii yani e, Japonya ve Türkiye nükleere bakış açısı, nükleeri idare etme meselesi tabii e, yani çok e, kıyaslanabilir bir şey olmayabilir ama e, işin arkasında e, ki Japonya hala da bu nükleer felaketin e, etkileriyle ve sonuçlarıyla mücadele etmek zorunda e, kalıyor. E, milyonlarca e, dolar, milyarlarca belki doları da daha sonraki yıllarda bu işi Evet, yani 40-50 milyar doları bulacak diyorlar. Şimdiden. Evet yani burayı temizlemeye orada yaşanan tahribatı düzeltmeye harcıyor ve harcamaya da devam edecek. Dolayısıyla iş her zaman dönüyor dolaşıyor denetime geliyor ve bu açıdan baktığımızda Türkiye açısından da herhalde çok geleceğimiz parlak görünmüyor. Bu noktada istersen yani hem Japonya örneği demin sen de Finlandiya örneğini verdin Bundan sonra olabilecekler yani ne yapılması gerektiği çok net aslında sen de demin söyledin ama Belki bir toparlama yapmak açısından birkaç değerlendirmeni daha alalım Evet yani bence birincisi tabii yapılacak şeyi söyledik hani Bu inşaat denetimi açılmalı şu anda hemen acilen durdurulmalı çünkü ne sağlıklı bir açıklama yaptılar, ne de güvenebileceğimiz bir kaynaktan referansımız var. Yani Türkiye Rus şirketinden oranın güvenliği ile ilgili bilgi alıyor. Yani olacak işti bu. Evet. Bunun bir kez burası çok net. Ya bu yapılmadığı sürece bu inşaat şahıveli. İkincisi tabii insanlara belki şunları da anlatması lazım. Neden bu kadar pahalı elektrik almak zorundayız? Bunu da bence hükümet tarafı özellikle enerji bakanlığı açıklamalı şte saati 12,35 dolar sentten alım garantisi verildi Rusya'ya. Bugün elektrik piyasasında dolar 4 dolar sentten elektrik alıyorsunuz. Aynı aynı elektriği saati 4 dolar sentten alıyorsunuz. 3 katı fazla paraya bu santral açıldığı andan itibaren biz Rus şirkete para ödeyip elektrik almak zorunda kalacağız. Bunun ekonomiye etkileri olacak, cebimize etkileri olacak. Bunu da açıklamak zorundalar. Yani neden bu proje iptal edilmiyor aslında? Çünkü hiçbir anlamda bir e, fayda sağlamayan bir proje. E, bir de tabii belki daha geniş anlamda bu kazalarla ilgili, olabileceklerle ilgili insanlara daha doğru bilgi vermek lazım. Yıllardır nükleeri savunanlar Çernobil'in sanki bir deneme, bir test sonucu olduğunu anlatıyorlar insanlara. Evet. Yani orada bir test yapıyorlardı, evet. Hı -hı. E, o yüzden de kaza oldu ya. Sevgili arkadaşlarım, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, insanlar nükleer santrali patlatmak için test yapmaz. Test nükleer santralin zaten acil bir durumda dayanması gerekti, gerektiği e, için kontrol edilen bir test. Hı hı. Yani insanlar kendi kendine nükleer santrali patlatmak için test yapar mı? Ya Bunu bunu anlatıyorlar nükleerler yıllardır ve insanlar ya orada test yapıyorlardı diyorlar. Evet. Hadi o geçtik Fukushima'da bakın tsunami'nin arkasına sığınıyorlar. Hı hı. Çok ciddi iddialar ve Fukushima'da, Fukushima'da deprem olduktan sonra zaten bir reaktörün de bir reaktörde kontrolün çıktığına dair. Yani dalgalar gelmeden önce zaten deprem nedeniyle e, nükleer reaktörde kaza başlıyor. Evet. Bununla ilgili de çok ciddi iddialar var. Yani bunları hiç böyle kapatıyorlar sanki her şey dışarıdan hani e, hiç düşünülmemiş, olaylar meydana gelmiş gibi. Hı. Hayır, zaten nükleer santral yapanların işi hiç düşünülmemiş olayları düşünüp <gülüyor> nükleer santrali kaza yapmayacak şekilde tasarlamak. E, böyle bir teknoloji de dünyada yok zaten. Doğru. Uzay mekiği de biliyorsunuz. Kaza yaptı, patladı. Kaç tane roket düzey gönderirken bunlar hepsi üst düzey, yüksek teknoloji ürünleri. Hı hı. Ama bunlar oluyor. Evet. Demek ki o zaman riski konuşacağız. Böyle bir kaza olduğunda, böyle bir patlama olduğunda biz hangi riski alıyoruz? Hı hı. Ülkenin ekonomisini, yaşamını, doğasını yok etme riskini alıyoruz. Evet. Ne için? Elektrik <gülüyor> için. E buna değer mi? Başka yerden elektrik üretemiyor muyuz? Elbette üretebiliyoruz. Hem de daha ucuz üretiyoruz. O zaman şimdi bu soruyu <gülüyor> sormalıyız. Biz niye bu nüklere girdik, niye bu nüklere mecbur gibi davranıyoruz? Evet, çok teşekkür ediyorum Özgür. Yayınımıza katıldığın için ve verdiğin ederim. bilgiler için elbette bu konuda her zaman takipçisi olmaya devam edeceğiz. Çok çok teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Evet bu hafta Ekonomi Ekoloji'de Akkuyu Nükleer Santralı'nda e, meydana geldiği iddia edilen çatlaklarla ilgili Bir Gün Gazetesi yazarı Özgür Gürbüz'le konuyu ele aldık. E, bu arada bir e, ufakta bir duyurumuz var. Bugün İstanbul Politikalar Merkezi'nde. Akademisyen Oytun Babacan'ın bir sunumu var saat 11 ile 12.30 arasında karbondioksiti ortadan kaldıracak, giderecek teknolojilere. Güvenmeli miyiz enerji maliyetleri ve ölçeklendirmenin kritik rolü başlığıyla bir sunum yapacak açık radyo programcılarından Ümit Şahin'in moderatörlüğünde bunu da buradan hatırlatmış olalım. Bu haftada ekonomi ekolojinin sonuna geldik haftaya görüşmek üzere. <gülüyor>